Geçen hafta salı günkü dersinizde, Yunus Emre'nin ilahisi ile ilgili bir eleştiride bulundunuz. Sistemdeki bir sorundan dolayı sorunuzu gönderemedik bir türlü diyor. Hocam, Yunus Emre ilahisinde Allah aşkından bahsediyor, Allah aşkını cennetten üstün tutuyor. Yani, herkes cennet ve huriler için yarışıyor, ben doğrudan cennet ve huru olmasaydı da sana inanır ve güvenirdim demek istiyor. Şimdi cennet için yarışmak güzel. Rabbimde yarışın diyor. Tamam. Fakat cennet için yarışana laf yok da yüce Rabbimizi karşılıksız, doğrudan sevenlere mi lafınız var? Şimdi bu biz biz şimdi yeni kendi kafamızdan din icat edemeyiz. Allah ne demişse o. Hiç kimse Allah'la baş başa kalacak şey değil yani. Bizde nirvana yok, şeyde olduğu gibi. Fena fillah yok. Mesela Yunus Emre'ye mal edilen bir, bir sözde şudur, beni bende demen, bende değilim. bir ben vardır bende, benden içeri Ne demek bu? Bu hulul akidesidir. Yani kendisini, işte vahdeti vücut dediği kendisini tanrılaştırma şeyidir, o da uzak doğudan gelen bir inançtır şeyin yani, <gülüyor> Budistlerin yancıdır. İşte Nirvana'ya ulaşıp, ulaşıp Allah'laşma. Yani Kur'an'da olmayan, mesela bu arkadaşlardan beklerdim ki bir ayet göndersinler. Yoksa işin duygusal kısmı çok kolay.